صنوا على رسولنا محمد صنوا على قرة أعيننا محمد اللهم صن على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه ورواح أهل بيته من التحية والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري وييسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله.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 فأنت كما أثنيت على نفسك ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ عيد، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحدث. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yine bir cuma akşamı haftalar olabildiğince hızlı bir şekilde biri diğerinin peşini takip ederken bizler de cumadan cumaya yine Gençlerle Söyleşi, varlığımız, farkındalığımız üst başlığı altında, bu haftada mutluluk konusunu daha bir imani perspektifle Allah Azze ve Celle'nin bu konuya değindiği, bize mutluluktan, sevinçten, hoşnutluktan, neşeden, bahsettiği kişinin bu iyi hali diye, hayatta hep peşini kovaladığımız ve kendimizi hep öyle hissetmek istediğimiz, eşliğinde mimiklerimizin, jestlerimizin, hareketlerimizin değiştiği, güldüğümüz, oynadığımız, heyecan duyduğumuz zaman dilimleri, bir de buna karşılık gelen daha makus, daha kötü, daha acıklı, daha hüzünlü, kişinin kendisini iyi hissetmediği, dolayısıyla da bir an önce çıkıp o halden kurtulmak istediği bir aralıkta gerçekleşiyor aslında duygu halimiz. Zaman zaman kötü tarafa doğru, zaman zaman iyi tarafa doğru her ikisinde tattığımız bir yolculuk hayat. Hayatta Allah Azze ve Celle bize adeta bunları öğretiyor, hüznün ne olduğunu, pişmanlığın ne olduğunu, kötü duyguların nasıl insanı yaktığını, içten içe yakalayıp bırakmadığını, kurtulmak istediğinde iç dünyada oluşan bir hapishane gibi kişiyi zapt ettiğini, uykusunu kaçırdığını, ama bundan çıkabilirsen adeta nefes almışçasına, rahatlamışçasına, iyi hissetmenin kadrini, kıymetini o zaman anladığın, iyi, hoşnut, mutlu, her şeyin iyi gittiği, iyi şeylerin insanı mutlu kılmaya başladığı, dolayısıyla çevresel etkenlerle duygusal ilişki içerisinde olduğumuz bir hayat tecrübe ediyoruz. Allah Azze ve Celle demosunu bize yaşattığı bu hayatta, bu tür duyguları da ve bu tür duygulara eşlik eden iyi ve kötü durumları da bize sürekli tecrübe ettiriyor. Bunların herhangi bir biçimiyle kalıcı bir hal almasının ne kadar feci olacağını hep öğrene duruyoruz. Yani kötü bir durumun, hüzünlü bir durumun, sıkıntılı bir durumun, hoş olmayan bir durumun, bir insanı sürekli yakalayıp piş bırakmamasının artık kişiyi yok olmaya, hiçbir şey hissetmemeye, onu bir çıkar yol sanmaya kurtuluşu hiçlik olarak, yok oluş olarak görebilecek düzeyde boğabileceğini Allah Azze ve Celle hepsini hayat içerisinde bize tecrübe ettiriyor. O yüzden hüzünden, kederden bu hayatta öğrendiğimiz kadar hayattan çıkarken de ölüm anı geldiğinde de acaba nasıl bir meçhule doğru gidiyoruz? Nasıl sıkıntılar bizi bekliyor? Kaybedeceğimiz sevdiklerimiz, kaybedeceğimiz yerimiz, yurdumuz, bundan ötürü bize, üzerimize çökecek olan hüzün dalgası. Daha bunu iyi tecrübe etmiş ve öğrenmişken hayattan ayrılmak üzereyken meleklerin o kişiyi eğer iyilerdense la havfun aleikumul yevma bugün sizin için korku olmayacak. Korkmayın. ileride sizi sıkıntılı bir durum, hani meçhul bir yolculuğa girdiniz. İlk defa bu süreci yaşıyorsunuz korkacağınız, başınıza gelecek can verme halinden tutun can verme sonrası yaşayacağınız süreçte de korkutucu bir şey yok ama lakum sizin için yok. Çünkü siz iyi yaşadınız. Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı bir hayat ortaya çıkardınız. İlk kendilerine meleklerin gördüğü zaman söyledikleri şey korkacağınız bir şey yok. Korku ya dair ilerisinde birazdan öleceğim korkuya dair ilerisinde bir şey olmayacağından ötürü rahat tatılan iyi kimse bu sefer geride bırakacaklarının hüznüyle sarsılır. Etrafında onun ayrılışından ötürü kederli bulunan ailesi, sevdikleri o ölmek üzere. Cenab-ı Hak siz onun etrafındasınız dedi. Ve entum tandurun ve nehpnu akrabu biz ona sizden daha yakınız kişi ölmek üzere etrafını sarmışız çaresiz hel min raq var mı bir şifa verebilecek doktor etrafta uğraşıyorsunuz ama süreç artık geri dönülmez bir hal almış her kişinin başına gelen onun da başına gelmek üzere ama o kendi boyutunda girişmek üzere olduğu bu yolculukta eğer iyilerdense rahatlatılır. Korkacağın bir şey yok, senin korkacağın bir şey yok, senin için korkulacak bir durum yok. Korkudan emin kılınınca, bakınız hep biz duygularımızla yaşıyoruz, hatta duygularımızla da ölüyoruz. Yani etraftaki ortamda değişkenler, rüzgar esmiş, yel esmiş, hava iyi olmuş, hava kötü olmuş, Bunların hep bizdeki duygusal karşılıkları esans olan, çünkü biz onlar ile hoşnutluğu yahut hoşnutsuzluğu yaşıyoruz. Onlar sadece birer sebep ve etkileyici, tetikleyici faktör. Allah Azze ve Celle bizi bunlarla mutlu etmeyi de, bunlarla nasıl üzülebileceğimizi de, nasıl gülebileceğimizi de hepsini bu hayatta bize tecrübe etti ki kendi seçimimizi yapalım kalıcı hayatımızda enneş'atul uhra dediği ikinci inşamızda ki şimdi biz birinci inşanın, birinci yaratılışın içerisindeyiz. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْعُولَىۜ İlk inşanızı bildiniz. Hayat nedir bildiniz, gülmek nedir bildiniz, sevmek nedir bildiniz, keyiflenmek nedir, eğlenmek nedir bildiniz. Tersine üzülmek nedir, kederlenmek nedir, sıkıntı çekmek nedir bildiniz, hayatın nice bir şey olduğunu, ne idüğünü öğrendiniz. وَلَقَدْ عَلِنْتُمُ النَّشْأَةَ الْعُولَى Şimdi buradan öğüt alıp diğer yaşamınızda enneş'atul uhra, ilkini var ettiğine göre bunu ispatlamış bulunan kudretin ikincisini kalıcı bir şekilde sizler için hazırladığı sürece dair bir ön deneyim içerisindesiniz. Dolayısıyla buradan öğrendiklerimizle sonrasına dair bilgiler ediniyoruz. Demek böyle mutlu olunur. Hiç hayat tecrübemiz olmasaydı mutluluk vaadinin kendisi bile teorik kalırdı. Mutluluk demek nasıl bir şey, üzülmek demek nasıl bir şey, farkı nedir, nasıl hissettirir, Bunların şu an içerisindeyiz. Beşer olmayan, biz gibi olmayan bir varlığın dıştan bakan yüzüyle yaşanan hadiseler, sevgi bilmezse, ilgi bilmezse, ünsiyet bilmezse bir terminaldeki ayrılığın ne anlama geldiğini kestiremeyebilir. Orada neden hüzünleniyorlar? Bilemeyebilir. Özlem nedir? Keydir nedir? Keyif nedir? Mal ele geçince, kaybedilince bunların hepsini hayatın içerisinde Ola gelen hadiseler gibi içinde olmayınca, bu duygular eşliğinde bunları yaşamayınca bilmez. O yüzden bu yaşadığımız bir demo versiyonuyla hayatın bütün renklerini öğrendiğimiz bir süreç. Bunun içerisinde en önemli öğrenmemiz gereken ve öteye dair bizi en çok motive edecek olan şey mutluluktur. Çünkü bunun peşini kovalıyoruz. Bunun kıymetini, değerini bilirsek, bunun kalıcı, bunu kalıcı olarak elde etmenin ardına düşeriz. O yüzden mutluluk öğrenilesi bu hayatın en önemli değeridir, en önemli tecrübesidir, en önemli kodudur. Hoşnutluk, mutluluk, keyif hali, kişinin mesrur olması, seyit olması, Bunları Allah Azze ve Celle taktırdı ki, kıymetini bilip sonsuz olanının ardına düşelim ve gereklerini yerine getirelim. Bunu basit, sıradan bilip, ha mutluluk, ha mutsuzluk, bu iyilikle kötülüğü eşit gören, doğruyla yanlışı, hayırla şerri, bu kadar gailesi olan bir kimse açısından o zaman Mutlulukla mutsuzluk eşitlendiyse cennetle cehennem de eşitlenir. Çünkü biz ikisinin farkını azap diyarıyla kalıcı azabın yaşandığı, kalıcı pişmanlığın yaşandığı, kalıcı kötü duyguların ölümü aratacak düzeyde. Cenab-ı Hak dedi ki, o kadar ki ölümü arar o mehu o bir meyit. Ama ölecek değil. İster ki yok olsun ya leyteni kuntu toraba. Biz yok edilelim ya mâliku li aleyna rabbuk'' İşimizi bitirsin Rabbin diye cehennemin meleğine seslendiklerinde ''Hayır inna makithûn'' Sizler kalıcısınız. Oradan ne çıkacak ne aralık verilecek azabınıza ne de sonlandırılacak. Ebedi varlıklar ile sonsuz varlıklarınızla burada ebedi kalacaksınız. Dolayısıyla kötüyü, kötü hali, sıkıntıyı onu da özelde bir gün konuşuruz, onu da çok iyi tanımalı ki onun sonsuz biçimiyle kalıcı bir halinin yaşanacağı cehennemden de o kadar uzak durabilmek için kişi tedbire başvurmalı. Dolayısıyla mutluluk ve mutluluğun kalıcı ve sonsuz halini yaşayacağı Cennete, buradan ön tecrübelerimizden edindiklerimiz, edindiğimiz ön bilgilerle nasıl meyledip, nasıl heves edip, nasıl bunu bir tutkuya illa ki ben de onu kazanmak istiyorum diye bir aşka ve beklentiye dönüştürmemiz gerekiyor ise, bunun tam tersi ötekisinden de bunun tam zıddı olandan da o duygunun da örneklerini dünyadan öğrenip, o ziyankârlığı yaşamamak için bu kez de olanca kaçınmayı, olanca o, o tür bir sonuca yol açacak hayat tarzından uzak durmayı. Dolayısıyla dünyada edindiğimiz tecrübeler ile kalıcı inşamıza, kalıcı varlığımıza dair tercihlerimizi şekillendiriyoruz. Bu anlamda mutluluğun kadrini kıymetini bilir isek, o zaman kalıcı mutluluğa dair bir o kadar güçlü bir iştiyak, arzu, heyecan duyar ve buna uygun düşecek bir çabayı ve gayreti ortaya koyarız. Allah Azze ve Celle'nin bize mutluluğu yaşattığı bu ortamda kendimizi demin söylediğimiz gibi etrafımızdaki değişen hadiselerle ilişkili buluyoruz. Söz gelimi kaybettiğimiz zaman üzülüyoruz, kazandığımız zaman seviniyoruz. Allah Azze ve Celle dedi ki, Karun biliyorsunuz, kazananların en çok kazananlarından bir tanesiydi. Yani o kadar hazinelerin anahtarları vardı ki, ulul asbati inna fatihahu la tanou bil kuwati anahtarları onların kuvvet sahibi kalabalıklar tarafından taşınıyor idi. Kavmi ona la tefrah. İnne Allah la yuhibbu'l farihin. Bundan ötürü malından ötürü bir sevinme içerisinde bunun getirdiği bir şımarıklığa girişme. Demek ki mal sahibi olunca kişi böyle oluyor. Bunun getirdiği bir kıvanç var. Bu insanın yürümesine bile etki eder. O yüzden velayet temshi fil ardi maraha. Adam eğer varlıklıysa caka satarak yürür. Maraha dolayısıyla bunun bir sonucu inne len tahriqa al arda sen ne yeri delebilirsin ne kadar mülk ne kadar imkan ne kadar iktidar ne kadar güç sahibi olursan o ol. Dolayısıyla edinimlerimiz ve kazanımlarımız eşliğinde artan bir mutluluğumuz var, artan bir sevincimiz var. Sevinç, mutluluk çok yakın kavramlar ama belki Kur'an üzerinde feriha, daha olaylar eşliğinde yaşanan bir mutluluk, sevinç, neşe hali, bunun daha böyle zamana yayılmış, daha çoğalmış, üst üste gelmiş biçimleriyle surur, mutluluk, Ondan sonra saadet bunlar oluşabilir, daha yaygın örnekleri gibi anlaşılabilir ama bunlar iç içe birbirine çok yakın e, ifadeler. Dolayısıyla kazandıklarımızla gelen mutluluklarımız, elimize geçenlerle gelen mutluluklarımızdan anladık ve öğrendik ki bunların kalıcı olması, sürekli olması, uğrunda çaba göstermeksizin ele geçenler daha bir mutluluk verici olur. Yani çaba çaba çaba gayret, uğraş dedin ama bilahare daha az çabayla daha çok kazanımlar, daha rahat kazanımlar. Bir de düşün ki hiç önünden bir gayret koymadan Allah'ın lütfuyla gelen ihsanlar, cennette kişiye Cenab-ı Hakk'ın heniyen, afiyetle, zevkle yiyin, için, tüketin dediği süreçlerin… Hele hele rengarenk değişen, yıldırmayan, bıktırmayan süreçlerde bunlar mutluluğun katlanarak arttığı, hele hele bunu da bir tehdit eden yakın yahut uzak planda bir tehlike yok ise yani karşı düşman saldırısı bunu ortadan kesecek, bölecek, inkıtaya uğratacak, elinizden geri alacak böyle bir şey de söz konusu değilse o zaman kalıcı bir mutluluğun ilerleyen, Durumu. Ama dünyada öyle mi? Dünyada elinize ne kadar geçerse bir o kadar da muhafazası için harcarsınız. Kasalar, ondan sonra muhafızlar, korumalar, parklar. Neden? Çünkü tehdit devam ediyor. Dünyada mutluluk tehdit altındadır. Dünyada mutluluğu yer yer edinimlerimiz ile kazandığımız... Ama bir o kadar kazandıkça da etraftan yoğun tehditler aldığımız bir süreçte korumaya çalıştığımız bir şeydir. İsteriz ki hiçbir şey tadımızı bozmasın. Cenab-ı Hak dedi ki cennette sizin haricinizdeki bir kimsenin bile abes tavrı olmaz ki sizin tadınızı bozsun. لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَغُوَنْ وَلَا تَأْث۪يمَا Hani biri yanlış davranış sergilesin, kötü söz konuşsun. Senin her şeyin beş başı mamurken sırf onun kötü sözüyle, kötü davranışıyla tadın kaçsın. Çok iyi bir ev almışsınız. Çok iyi bir hane almışsınız, çiftlik almışsınız, kat almışsınız her neyse 3-5 gün sonra komşunuzun iyi biri olmadığını, size rahatsız et, sizi rahatsız edici tavırlar sevgilediğini fark etmişsiniz. Keyfiniz kaçmış. Dün de yine böyle yapmış. Bir de şöyle yapmış, sanki hiç böyle bir varlığa kavuşmamış gibi zihniniz ona takılmış. Artık onu düşünüp ona karşı ne yapabileceğinizi, bu işten nasıl kurtulabileceğinizi, buradan taşınma narak mı yoksa hukuka başvurarak mı? Bir bakmışsınız ki geçen bir yılda çok mutluluk umduğunuz bu süreçten elinize çok da beklediğiniz kadar bir şey geçmemiş. Dolayısıyla hayatta mutluluğu tehdit eden o kadar çok faktör içerisinde, yağan her taraftan olumsuz tehditler altında bir mutluluk meşalesi yakmaya çalışıyoruz. Yaktıkça sönen, söndükçe yenileriyle yakmaya çalıştığımız bir şey. Ama bu süreçte tadını öğreniyoruz. Bunun iyi bir şey olduğunu, bunu kalıcı elde edebilmek, ah keşke dedirten bir hal alıyor. O bakımdan insanın, Dünya hayatında başıyla sonuyla mutlulukla olan tecrübesi neredeyse bu aralıktan gerçekleşiyor. O bakımdan beş başı mamur, hiçbir tehdit, bütün tehditlerden arındırılmış, tamamıyla kişiye ve kalıcı kılınmış, böylece kişinin mülkiyetine geçirdiği, kendisine tapuladığı bir mutluluğun hiç kimsede olmadığını hepimiz biliyoruz. O yüzden mal, imkan, mülk, servete kavuşanlar en çok da diğer insanların bunu bilmesini istiyorlar. Elinize geçen şey ile mutluluğu garanti edemiyorsunuz. Burada biz mutluluğun kişinin kendisinde yaşanan, dış faktörlerin tetiklediği ama kişinin kendisinde karşılık bulan bir şey. O bakımdan dış faktörler tetiklediği halde kişinin kendisinde karşılık Bulmama ihtimali de var. Yani bir çikolata yediği zaman kişi mutlu olur ama bu her çikolatayı yiyenin mutlu olacağı anlamına gelmez. Yedim ama tadım yok galiba, keyfim yerinde değil. Ne bileyim bir önceki kadar tat vermedi, bilmiyorum ki hiç alamadım. bıktım herhalde bu çeşidini sevmedim diye insanın belli belirsiz tepkiler verdiğini herkes bilir. Aynı... Şeyi tecrübe ettiği ilk seferinde çok mutluyken ikincisinde bunu aynı mutlulukla yaşamayabilir. O bakımdan Allah Azze ve Celle bize hayatta mutluluğun nihayetinde yaşatanı kendisi olduğunu öğretir. Biz dış faktörler ile olabildiğince mutluluğu ortaya çıkaracak, çıkaracak donanımı sağlamaya çalışırız ama istediğimiz gibi işler gitmeyebilir. Hiçbir sebep yokken içimizde o heyecan, o beklediğimiz güzel duygu oluşmayabilir. O yüzden Allah Azze ve Celle dedi ki وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكَىۜ Ve bilesiniz ki kesinlikle O, O'dur güldüren ve O'dur ağlatan. Allah Azze ve Celle mutluluğumuzu da, sevincimizi de yaratan, çünkü bizi ilk baştan yaratan da o, içimizdeki bu mekanizmaları var eden de o. Siz dış faktörlerin hepsini devreye koydunuz, Cenab-ı Hak iç mekanizmayı bir yerden tıkadı, çalışmıyor, mutlu olamıyorsunuz bir türlü. O yüzden kâfirlerin en büyük yanılgısı dünya hayatında bu tür şeyler ile mutluluk elde edilip, bunun eğer bu şeyler kalıcı bir akara bağlanabilirse o zaman mutluluğun da kalıcı bir biçimde ele geçirilebileceği zannına kapılmalarıdır. Halbuki bu zan baştan batıldır çünkü mutluluğun kendisi kalıcı bile olabilecek olsa olmaz ya hayatın kendisi kalıcı değil. O bakımdan kişi tam da her şeyi elde edebileceği bir çağ zamana geldiğinde başka sebepler ile mutsuz kaldığına tanık olmaktadır. Ya hastalığı dolayısıyla, ya sevdiğini kaybettiği, ya etrafında yaşanan başka olumsuzluklar ile bu kez her şeyin bir araya gelemeyebildiğini öğrenmek dediğimiz durum gerçekleşir. Hayatta Allah Azze ve Celle akledenlere her şeyi bir araya getirenin ve daha doğrusu denklemdeki bütün parametreleri, bütün değişkenleri kontrol edenin kendisi olduğunu öğretir. Kul bunu öğrendiği zaman esas gerçeğe uyanmış olur. Mutluluğu bu kez Allah Azze ve Celle'den uman, ondan bekleyen bir uyanış işte kurulun adeta dirilişi gibidir. Bu uyanış dünyadan başladığında kulu dünyada da mutlu kılar, ahirette de mutlu, mutlu kılar. O bakından hoş bir hayat, kişinin yaşadığı Cenab-ı Hak ile doğru bir ilişkiyi kurduğu zeminde gerçekleşir. Cenab-ı Hak dedi ki, o menya amel min aslali salih amel işleyenler. Minde karin avunfa, erkek olsun, dişi olsun, fark etmez. Bu şu demek, dünya hayatınızdaki rollerinizin farklılığı, başta erilik ve dişilik olmak üzere bir fark oluşturmaz. Bunun yanı sıra çok daha farklı rollerimiz var, zenginlik, fakirlik, boyu uzun, boyu kısa, rengi beyaz, rengi kara, ırk dağılımları, renk dağılımları, dil farklılıkları, konum farklılıkları, zeka farklılıkları, tip farklılıkları pek çok, en temelde ise en temel rolda, rol dağılımımız erilik ve dişilik ama fark etmez. Önemli olan وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ. Salih amellere davranmanız, onları yapmanız مِنْ ذَكَرٍ اَوْنْ erkek Olsun, dişi olsun fark etmez ama bir şey daha gerek koşullardan biri olarak konmuş وَهُوَ Muminun ve o... Yani bu salih ameli yapan kişi mümin olduğu halde bu şu demek bu iyi davranışı Allah Azze ve Celle için yapacak Allahı tanıdığı bu iman ve Allah için yaptığı ve Allah'ın istediği şekilde yaptı bunlar gerçekleşirse ancak o zaman salih amel olur mümin olduğu halde yaparsa fələnuhiyen nahu hayattan tayyibe biz ona kesinlikle hoş bir hayat yaşatacağız. Cenab-ı Hak bunun alt bileşenlerini söylemedi. Biz bundan Cenab-ı Hakk'ın biz onu zengin kılacağız dediğini çıkarmıyoruz. Biz onu mevki sahibi kılacağız. Biz onu şöyle kılacağız, böyle kılacağız diye bildik fiziki insanların peşini kovaladığı, biriktirip çoğaltmaya çalıştığı ve mutluluğun sebebi ve sonucunu oradan bildiği olaylara indirgeyemiyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki ben hoşnut kılacağım onu. da iyi ve Hoş bir hayat yaşayacak. O kişi kendisini iyi hissedecek, o kişi kendisini mutlu hissedecek. Fakir olabilir, az şeylere sahip olabilir ama bu az şeyler ile Allah Azze ve Celle'nin onu kendisini iyi hissettirmesi. Şimdi bunun yani imkanların mutlulukla olan line doğrusal ilgisi o kadar batıl ki yani o kadar yersiz ki bugün bizim şunları şunları şunları olmazsa bir kimsenin zaten mutlu olamaz diye düşündüğümüz şeylerin yüzyıl önce hiçbirisi yoktu. O zaman yüzyıl öncesi itibariyle, 200 yıl öncesi itibariyle dünyada mutlu insan yoktu gibi düşünebiliriz. Bundan 300 yıl önceki insanın yaşadığı koşullar, bugünkü en fakir insanın yaşadığı koşullardan bile kötüdür. İmkanlar bakımından, evine elektrik gelmez, evine su gelmez, evine yol gelmez. Bunlar bugün yok ise zaten çok geri kalmış bir durumda yaşıyorsun demektir, sıkıntılı bir hayatın var demektir. Suyu taşıyorsun, kandili yakıyorsun, yol çamur... Ama bunlar bir zaman önce hiç yoktu ve o insanlardan mutlu insanlar vardı. Onlar da dünyanın mutluluklarının peşini birbirlerini kırarcasına, birbirleriyle kıyasya kovalıyorlardı. O kadar dünyadaki mutlulukların ardına düşüyorlar. Şu halde yaşanmışlıklar ve önümüzdeki gözlemlerimiz bize gösteriyor ki varlıkla sahip olmakla mutlu olmak arasındaki Sandığımız doğrusal ilişki aslında bir yanılgıdan ibaret. Bunun diğer örneği de geçerlidir. Özellikle bugün son derece zengin olan, kişi başı, milli haslanın yüksek olduğu ve insanların mutlu mesut sanıldığı toplumlardaki yüksek mutsuzluk oranı, özellikle intiharlara dönüşen rakamları itibariyle son derece dikkat çekici olan tükenmişlik sendromları Allah Azze ve Celle'nin kişi dünyadan ne kadar çok şeye sahip olursa olsun, eğer onu mutsuz kılacaksa, mutsuzluktan kaçamadığını, iyi ve hoşnut bir hayatın ancak Allah'ın dediği süreçte yaşandığını فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Biz ona hoş bir hayat yaşatırız dedi Cenab-ı Hak. Şimdi kafirlerin bu anlamda Cenab-ı Hakk'a karşı Yaptıkları dolayısıyla onu tanımamak, onun doğrularından kaçarak kendilerine bir rüya kurmak, mutlu bir rüya kurmak uğruna bu dünyadaki çabalarını Allah Azze ve Celle ışıktan kaçan, aydınlıktan kaçan ve ışığın bile sızmadığı bir aralıkta kendisine bir dünya kurmaya çalışan kimseler olarak tarif etti. Gerçeğin kendilerini rahatsız ettiği, gerçeğe dair hiçbir şey duymak istemeyen, ''O kadar ki اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ <يَرَاهَا> Üst üste katmanların, karanlık bulutların altında yer alan bir dünya burası. Burada insanın gerçektense uyuşukluğu tercih ettiği, bilinçten ise bilinçsizliği tercih ettiği. Bingo sorulardan kaçıp, yemeği içmeyi eğlenmeyi ve zaman geçirebildikçe kendisini mutlu saymayı, Oh be ne kadar zaman geçirdik, İyi zaman geçirdik, zamanı iyi tüketebilmenin bir değer olduğu, zamanın başlı başta kendisinin bir azaba dönüştüğü bir dünyada ne kadar içebilirsen, ne kadar kendinden geçebilirsen, ne kadar alkol ile ve benzeri şeyler ile hislerini zayıflatabilirsen o kadar mutlusun demektir. Eğlenceye bu kadar bağımlı hale gelmiş, kendi kendisine kaldığı zamanları işkence sayan, etrafta eğlence tükendiğinde evde yalnız kalmaya mecbur kaldığı gecenin kalan kısmında kendisiyle yüzleşmeyi bir azap olarak gören bir küfür karanlığı betbatlığın ve mutsuzluğun girdabı gibidir. Kişinin kendisiyle barışık olmadığı, hayatı anlamlandıramadığı, öteye dair bir beklentisinin olmadığı bir yerde Hayat mezbahada sıra bekleyen kurbanlıklar misali, ölüme doğru adım adım bir tükenişten ibarettir. Böyleleri bir an gelir, canı sıkılır ve kendisi kendi hayatına son vermeye kalkışabilir. O yüzden küfür çıkmaz bir sokak gibi kişinin sadece farklı şeyleri tatmaya, farklı şeyleri denemeye ve bunlardan mümkün olduğunca çoğaltmaya ve öylece kendisini iyi hissetmeye çabaladığı ve bunu kesintisiz neredeyse her geceye eğlence koyarak her alana bir yeni eğlence oluşturmak ve her defasında daha aşırı, daha farklı şeyler ile mutlu olma çabası. Allah Azze ve Celle bu süreçteki insanın iyi şeylerle mutlu olabildikçe, onları elinden aldıkça da kötümsere birdenbire düşmesi ve bu duygu salınımı, bu kadar iyi ve kötü arasındaki sert inişler ve çıkışlar onları sürekli yorar. Dingin, huzurlu, güven dolu, mutlu ve gelecekten ümitli bir ruh hali değildir bu. Allah Azze ve Celle bu çığırtkan, bu kötülük değdiğinde Acıyla inleyen iyilik değdiğinde ise şımarıklıkla kendinden geçen bu haleti ruhuyeyi kişinin kendi yaratılışında innell Halua insan yaratılışında böyle olayların etkisi içerisinde gelgitlere maruz ve açık bir şekilde yaratılmış varlığa bir kazanmaya son derece hırslı kaybetmeye karşı da. Son derece tepkili ve reaksiyonu var. Kaybettiği zaman çok üzülüyor, kazandığı zaman çok seviniyor. Bunu kendisi yaptığı düşündüğü zaman kazanabilmeyi delice çoğaltmaya, kaybetmekten de o kadar kaçınmaya çalışıyor. Kontrolsüz bir ortamda kendi başına ilerlediğini düşünen insanın mutluluk kendisine kalmıştır. O kendisine kalan mutluluğu bir şekilde temin edebilmek için insan, bir yerden sonra vahşileşebiliyor. İşte bugünkü kapitalist anlayış insanın önüne bu mecrayı açtı ve tutanın elinde kalan güçlü olanın zayıfı elimine ettiği bir süreç zaten onların varlık felsefesi. Dolayısıyla zayıf zaten yok olacaktı, güçlü olan daha fazla kazanabilenin giriştiği bir dünya bu, uçta ise peşini kovaladığımız iksir mutluluk. Bu eşeğin üzerinde oturan uzattığı çubuğun ucuna iliştirdiği yem yeşil otu ot ile eşeğini kandıran adamın misali. Eşek o otu önünde gördüğü sürece peşini kovalar ama kovaladıkça da o ot ondan o çubuğun boyu kadar uzaklaşıp hiçbir zaman eline geçmeyeceği bir hayali kovalıyor. O bakımdan mutluluğu kalıcı, kesintisiz bir biçimde hedeflemek dünyada kafirler açısından söz konusudur. وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَٓا Sonsuz bir beklentiyle dünyaya yönelmek orada mutluluk beklentisi, yanılgının da baş sebebidir. O yüzden mutluluğu deşifre etmek güzel bir şey ama bulunduğunuz ortamda mutluluğun sınırlarını da deşifre etmeliyiz. Ucu, bucağı nereye kadar, ne kadarı burada ele geçebiliyor? Başta hayat ölümle sınırlı olduğu için burada mutluluk sonsuz olarak oluşturulabilse bile biz ecel ile buradan ayrılacağımızdan akleden kimse burada sonsuz bir mutluluğun teorik olarak bile mümkün olmadığını Görebilen bir kimsedir ama bunu hadi onu göz ardı et şunu göz ardı et diye yeter ki rüyayı oluşturabileyim kendimi bir yalana inandırabileyim arzusuyla telaşla hayata odaklanan kimse bu kez hayatın gerçek kodlarını göz ardı ede ede küfür ile yani gerçeği göz ardı eden bir yaklaşım ile hayatın hem kendi kodlarını hem de var edicisini göz ardı ediyor. Bu küfrün bugüne kadar dünyada tarih boyunca yaşanmış bütün örneklerindeki benzer psikoloji ve benzer bir motivasyondur. O yüzden Allah Azze ve Celle dönüp bakın onların eline geçti mi? Taşlarla oyup içine girdiler, onların şehirlerine bakın ne kadar kalıcı, ne kadar zamana, mekana meydan okuyan bir biçimde onları tasarladılar, yaptılar. O yüzyıllardan size bu yapıtları ulaştırdılar. Sizin yaptıklarınıza bakın, yüzyıl geçmeden ayakta durmuyor, kendiniz dinamitleyerek indiriyorsunuz. Siz mi kalıcı olacaksınız? Onlar kalıcı olmadı da, hiç mi öncesinden bu tür güçlü, güçlü ve kalıcı bir mutlu projesiyle kendi hayatlarını hayat kısır döngüsü içerisinde heder eden... Çünkü bu hayatı ya sonsuz mutluluk için bir e, imkan olarak değerlendirebiliriz ya da hayatı hayat için yaşayan, hayatı hayat için harcayan ve kısır döngü içerisinde hayatta bunu tüketen. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ O gün kafirler ateşe arz edildiler, ateşe sunuldular. Onlara dendi ki tam bu ateşin kıyısında bir yandan dünyayı, dünyadaki hayatlarını ve oradaki Allah'ın kendilerine sağladığı imkanlarla kalıcı bir mutluluğu kazanabilecekken onları boşa harcayıp geldikleri bu sonu onlar düşünürken onlara dendi ki اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ biha Elinize geçen iyilikleri Dünya hayatında boşa mı harcadınız? Ethebtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya ve istentatum ve onları orada sınırlı eğlencelerde heder ettin. Sonucu bir yere çıkmayacak, kalıcı bir yaratırıma dönüşmeyecek bir kısır döngüde yok ettiniz. Ethebtum tayyibatikum fi hayatikum ad ve istentahum biha falyawma bugün bu yüzden tujzauna azabel huni bu aşağılayıcı azabı tadacaksınız bima kuntum falyawma tujzauna azabel huni bima kuntum tekfuruna bi ayati bima kuntum Allah'ın apaçık ayetlerini dünya hayatında yok sayıp durduğunuz için ve bir defansıklık edip yani azgın ve aşırı biçimde Allah'ın hudutlarını çiğneyip yalan yanlış yaşamlar, hayatlar ortaya çıkardığınız için fasıklık böyle bir şey, günahta sınırları zorlama hali, yaradanı tanımayan, var edenin, edenin bahşettiği bir hayatta değil de kendisi ganimet gibi bulmuş bir hayatta, bulmuşçasına bir hayatta yaşayan bir insanın futursuzluğu. Bu kadar hoyrat tükettiği hayatın neticesinde yaratıcıyı kendisini olanca hatırlatmasına rağmen yoksayan ona karşı diklenen, peşinde kovaladığı, peşinden koştuğu dünyadaki kıvılcım kıvılcım mutlulukları, küçük küçük mutluluk parçalarını nasıl o mutluluk parçaları uğrunda kalıcı bir sermayeyi, kaybettiğini düşüne dururken cehenneme atıldılar. Dünyada harcadıklarınız, dünyada bitirip tükettikleriniz. Halbuki onlar Allah Azze ve Celle uğrunda onun rızası için kullanılacak olsaydı, hem dünyada mutluluk kırıntıları değil, hoşnutluğa yol açardı. Böyle kimseler açısından o demin bahsettiğimiz mutlulukla mutsuzluk arasındaki... O fıtratımızda, yaratılışımızda var olan gel gitler olmaz. Çünkü onlar Allah Azze ve Celle'ye sığınarak yaratılışlarındaki bu kırılganlıktan kurtulabilirler. Cenab-ı Hak dedi ki ''İnnel insâne hul İnsan böyle kırılgan yaratılmış yani varlığa karşı çok hırslı, yokluktan da bu kadar kaygılı ve tedirgin. Eğer مسه الشر ما إذا مسه الخير منوعا kendisine isabet ettiğinde beş beş oluyor. O kadar kendisini kendine yeter biliyor ki mutlu demin bahsettiğimiz tamrahun bima kuntum tafrahun fi al-ard bi ghayri al-haqqi wa kuntum tamrahun. Yar yüzünde hak temelde olmayan bir şekilde haksız yere bir sevince giriyordunuz ve bunun getirdiği bir mareh işte o cacasatmalar, hava atmalar vesaire. Bu eline geçince böyle idame sâul xayruma nasıl iyi hissediyor kendisini? Vay idame şerru jazua kendisine kötülük isabet ettiğinde de o kadar kendisini kötü bitmiş, tükenmiş, o kadar hay kırıyor, inimini minliyor çığırtkanlık içerisine giriyor, bittim tükendim. Hiçbir ümidi ve güvencesi yok onun çünkü. O kendisini seküler bir süreçte kendi kendisine bir şey yaptıysa yaptı yoksa onu ne koruyan var, ne gözeten var, ne kollayan var, ne sürecin makro düzeyde yöneteni var, gözeteni var. O rastlantısal bir başlangıç ile devam eden bir süreçte tutanın elinde kalmış kalıyor evhamiyle, vehmiyle, güçlü olanın güçsüzü tükettiği bir süreç olarak görüyor. O yüzden güçsüz düştüğünde bittim tükendim olarak görüyor. O kadar çığırtkanlaşıyor, o kadar ye'se düşüyor, o kadar ümitsizleşiyor. Diyeceksiniz müminler böyle değil mi? Cenab-ı Hak dedi ki hayır, illel musalliğin. Musalli olanlar hariç, bu namaz kılanlar demek. Namaz kılanlar yani iman sahipleri. Çünkü namazın öncülleri var. Allah'ın bu emrini Allah'tan onu tanıyan onun için bunu kılan kimseler. Ama bu namaz kılanlar namazlarında huşu, bilinç de eşlik ediyor. Ve bunlar sadece namazlarıyla değil, infaklarıyla da ve bunlar namazlarına daim vallidinhum ala salatihim daimun. Namaz hayatlarında ikame olmuş, oturmuş ve bunlar mallarından Belli bir kısmı infak ediyorlar. وَالَّذ۪ينَ يُسَنْدِقُونَ بِيَوْمِ الد۪ينَ Ve bunlar din gününe yani dönüşe, huzura çıkıp hesaba, ya da mükafatla karşılaşacaklarına iman ediyorlar. Böyle kimseler var edeni, ona hayatı, onun adına yaşamak üzere, namazıyla, infakıyla, imanıyla yaşarken var edeni bildikleri için koşulları yöneteni tanıyorlar. O yüzden bunlar kaybedince delice üzüntüye, ele geçirince de delice bir sevince girmiyorlar. Sürecin demo ve kontrollü olduğunun farkındalar. Allah azze ve celle dedi ki: "Ma asaba min musibetin isabet eden ne tür bir musibet varsa, fi enfusikum ma asaba min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum." Yani yüzünde, sizin kendi içinizde اِلَّا ف۪ي kitabın, min قَبْلِ اَنَّ بَرَآهَا Biz onu yaratmadan önce, illaki ki o bir kitaptadır. Süreç kontrolü, önden yazgısı tamamlanmış. Bizim kitapçıklarımız hazır, önümüze hayat sahne sahne adeta kitapçıktaki yaprak yaprak açılması gibi açılıyor. Hangi yaprakta, hangi yeni sınavla? Karşılaşacağımız koşullarımızın nasıl değişeceği, yeni koşullarda hangi değişkenler üzerinden bu kez farklı duygularımızın yoklanacağı ve tepkilerimizin not edileceği bir süreçte ilerliyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki, bunların hepsi bir kitapta. Bunun için size haber veriyoruz. Likelat sau ala maftakum. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz. Bilesiniz ki bu bilinçli bir süreçte bir imtihan olarak maksatlı olarak geri alındı. Bu geri alınan mal olabilir, bu geri alınan Allah göstermesin can olabilir, bu geri alınan makam mevki olabilir, bu geri alınan itibar olabilir. Çünkü Allah'tır aziz eden, Allah'tır velil eden. Hayatta bu tür değişkenlerin hepsini kulun sınandığı bir yolculuk olarak önümüze açan, perde parda açan, Allah Azze ve Celle'dir. Mü'minler neden değişimlerden bu kadar olumsuz etkilenmezler? Çünkü değişimlerin yönetildiğini biliyorlar ve bu yönetilen süreçlerin sınanmak için yapıldığını biliyorlar. Kalıcı ve bütünüyle bedbaht eden bir şey olmadığını, asıl olanın verdiğimiz tepkiler olduğunu biliyorlar. Ya denemek için yapıyor seni. Dediğimiz cinsten, bilerek yapıyor. Biz birbirimize yaptığımız zaman alırken verirken denemek için yapıyor. Hayat komple bütünüyle denemek için yapılan bir şey. Verilen ve geri alınan ve içerdiği her şeyiyle verilip geri alınan. Mü'min bu üst bakış ile, kuş bakışı, üstün bakış, akleden bir bakış ile her şeyin hakkından gelen mutmain bir huzura ve kalbe kavuşuyor. O bakımdan onlar açısından kaybedişler de elde edişlerde dünya içerisinde sadece tadına baktığımız mutluluk yahut mutsuzluk örnekleridir. Kalıcı bir hayattaki durum asıl korkutucu olandır. Müminin perspektifi böyledir. O bakımdan bu sığ dünyada her şey burada olup biten, nerin zannettiği bir mecrada kazanımlar ne kadar devasa değerlendiriliyorsa, kaybedişler de ne kadar bir o kadar feci görülebilir. O seküler dünyanın ne kadar değişken, ne kadar inişli, sert inişlerle ve sert çıkışlarla yaşandığı korkunç bir alem orası. Ve Allah Azze ve Celle bunu onlara genel gidişata bakarsanız yorucu, sıkıntılı bir süreç olarak yaşatıyor. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرَ الرَّحْمَانِۜ Allah Azze ve Celle وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ Zikrimden beni hatırlamaktan, beni bilmekten uzak duran kimselere وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَۜ Ona sıkıntılı bir yaşam var edeceğim dedi. Demedi ki onu fakir kılacağım, demedi ki onu makam mevkisiz kılacağım, demedi ki onu işte itibarsız kılacağım. Bunlar olduğu halde kişi sıkıntılı olabilir. Yine iyi durumda nasıl bunlarla ilişkilendirmeksizin hoş bir hayat vaat Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla Resulullah o günkü sahabiler yaşadıkları hayatta imkanları bize göre çok sadeydi, çok zorluydu buradan baktığınızda ama mutluydular. Ta oralara kadar gitmeye gerek yok, bir yüzün öncesine kadar yine annelerimiz, atalarımız, dedilerimizin de imkanları bize göre sınırlıydı ama mutluydular. Dolayısıyla iyilerin her koşulda mutlu edilebildiği Allah tarafından... Kötülerin de imkanlar ne kadar iyileşirse iyileşsin, tadının, tuzunun kaçabildiği bir ortamda yaşıyoruz. O bakımdan en büyük yanılgı kazanımlar ile, ele geçenler ile mutluluk arasında lojik, doğrusal, biri diğerini illaki gerektiren biri olmazsa diğerinin olmadığının sanıldığı bir anlayıştır. Bu anlayış büyük bir yanılgı. O yüzden Allah Azze ve Celle buna, bize bunun her türlüsünü tecrübe ettirir ki bilelim yaşadığımız bir hadiseyi ya yine oraya gidelim dediğimizde gittiğimizde aynı şekilde iyi hissetmeyebiliriz. Buranın da suyu çıktı. Dünya hayatında Allah Azze ve Celle hayatın demo dedik ya içine koymuş bu sığlığı, bu darlığı o bakımdan nereden biraz zorlarsanız önünüzü kesiyor. Tadı bir yerden sonra bıkkınlıkla, tadı bir yerden sonra yorgunlukla, tadı bir yerden sonra can sıkarak yahut hastalıkla yahut başka faktörler ile bir bakmışsın geri alınabilmiş, ilk seferinde verdiği zevki, hazzı, duyguyu, Vermemeye başlamış. Bu etrafımızı saran bu hayatta özgü demo sınırlardır. O bakımdan mutluluğu varsa da yoksa da burada elde edeceğini sanan küfür anlayışı yani yaradanı varlığı varlık sonrasıyla buluşturmayan dünya ve ahiret inancı dediğimiz bir perspektiften bakmayan kimseler açısından daha baştan cehennemdir. Çünkü bu bir demo versiyondur. Ve kısıtlar her köşe başı önümüze çıkacaktır. Mutluluğu burada bulacağını ve elde edeceğini milyarlar kazandığında, şöyle şöyle noktalara geldiğinde elde edeceğini sanarak milyarlarca insanın kötü hikayeleri yazıldı bu yeryüzünün üzerinde. Ama akleden kimseler hayatın sahipli, ki varlık rastlantısal olmadığına ve olamayacağına göre o zaman koşulları da yönetilen ve tattırılan her duygunun içinde özelde mutluluk duygusu da olmak üzere kişinin bundan ibret alıp iyiyse, beğendiyse ben bundan hep almak istiyorum, ben bundan kalıcı almak istiyorum diye Yüce Yaradan'ın davetine, çağrısına esenlik yurduna niyet etmez. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah sizi esenlik yurduna çağırıyor. Öyle ya, burada her türlüsünü tattınız. İyiliği de, kötülüğü de bildiniz. İyiliği sevdiniz ve onu tercih ediyorsunuz. Ama akledin bunun burada kalıcı bir örneği olmadığını baştan bilin. Çünkü hiç bir yarattığımıza sonsuz bir ömür vermedik, hiçbirine de verdiğimiz imkânlarla beş başı mamur, sonsuz bir mutluluk vermedik. Akleden kimse çok kısa bir süre içerisinde hayatın bu temel kodlarını algılar, algılamaz, var eden kudreti var ettiklerini ve öteye dair vahd ettiklerini görmeye başlar. Böyle kimselerin gelecek beklentisi, ve hayattaki dingin yönetilen bir süreçte getirisiyle, götürüsüyle ama her halükarda kontrollü bir ortamda olduğu bilinciyle Allah Azze ve Celle onlara öyle küçük şeylerden, öyle büyük mutluluklar yaşatır ki buna akıl sır ermez. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمَّ لِسَائِرِ muminin